Aşık Radyo'dayız Altın Saatler programında. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınloğlu, Argun Yum, Elvan Tekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Programın kaydını ise Robin'in tayar arkadaşımız gerçekleştirilecek. Bugün 14 Haziran Salı çünkü bugünkü programda vereceğimiz bilgiler ancak yarın öğleden sonra 3.30'da yayınlanacağı için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 Efendim bugün iki konuğumuz var. Profesör Doktor Okan Tüysüz Hocamız ve Hüseyin Östel arkadaşımız Habertürk Meteoroloji Danışmanı. Evet, hoş geldiniz Okan Hocam. Merhaba. Hoş, hoş, hoş bulduk. İyi Hüseyin, ediyorum. sen de hoş geldin. Evet, Nuray Hocam, Elvan Çantekin, Tekin, Muzaffer Tunca, Argun Yılır. Merhaba. de hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Hoş bulduk. Evet bugünkü programımızı iki bölüm halinde e, sürdüreceğiz. E, i̇lk bölümde Hüseyin Östen arkadaşımızdan e, son meteorolojik olayları almak istiyoruz. E, özellikle yağışlar, seller ve biraz da tabii bizi nasıl bir yaz beklediğine ilişkin e, bilgileri e, almak istiyoruz. E, programın İlk bölümünde Hüseyin arkadaşımızdan bu bilgileri aldıktan sonra kendisi ayrılacak. Biz Okan Hoca ile devam edeceğiz. Evet efendim Hüseyin çok genel bir şey aktarabilir evet. misin lütfen? Tabii e, Güram Bey şöyle şiddetli hava olayları yaz yağmurlarıyla ilişkili oldu Türkiye'de son 15 gündür. E, yaz yağmurlarını getiren fırtına bulutları dolu hortum. Yıldırım, şimşek gibi elektrik havalarla birlikte e, bizi yaklaşık 12-13 gündür e, vuruyor adeta. E, i̇ki tarafından bakıyoruz olaya. Bir tanesi bereketli yağmurları. Türkiye genelinin her yerinde dolu yağmuyor. Her yerinde başkentteki, Ankara'daki kadar e, sıkı sağnakları almıyoruz. E, ama merkezlere gelen denk gelen yağışlarda maalesef şehirselleri yaşadık. Son birkaç gündür e, bereketli kısmını konuşamadan biz genellikle haber mecralarında çoğunlukla sel ve dolu yağışları örgülerine çıkıyor. Ama bu yağmurlar şu anda bizim bulunduğumuz coğrafyada inanılmaz bir serinlik ve sulama etkisi yaratıyor. Belki haberlerde görmüşsünüzdür. Batı Avrupa'da Fransa, İspanya ve Portekiz bugünlerde 40 derece. Bu hafta sonuysa 44-45'e çıkarak en yüksek sıcaklık rekorlarını kırmak üzereler. Bekliyorlar bunu. Fransa Meteoroloji açıklamaları açıklama böyle İspanya'da da. Biz bular 45 dereceye ulaşırken batımızda 22-25 derecelerdeyiz. Bütün toprak için daha sağlıklı olan, insan için daha sağlıklı olan sıcaklıklarda kaldık. Olumlu olarak ben buna e, son görüşleri bir yerden bir atlamak istemem. E, gelecekte bizi e, bugünden itibaren bir 3 gün daha tehlikeli hava olayları bekliyor. E, bir de bu kaydın ulaştığı insanlara e, hafta sonunda uzanan kısa bir hava tahmini aktarmak isterim. E, çarşamba gününün öğleden sonrası, yani saat 14 ile 19 arası yine İç Anadolu'da Yine Ankara'da ve çevresinde ta Erzincan'a kadar geliş bir hatta ve Ege'nin iç kesimlerinde tekrar şiddetlenebilir hava olayları. Yani sağanak gök gürültüsüyle ve öncesinde de dolu ile düşebilir. Bazı noktalarda dolu yağışı her yerde olmasa da ama genel olarak sağanak ve gök gürültülü yağmurlar. Çarşambadan sonra Perşembe günü de bunun Karadeniz'e yayılarak Doğu, hatta Akdeniz'de de var. Tatilciler hafta sonu yakmışken biraz bulutlanacak. Güneşi göremeyebilirsiniz Antalya'da. Bu e, Antalya'da böyle 2-3 gün sürecek gibi duruyor. Yani e, yaz mevsiminin e, hızla geldiği güneyde bile şu anda e, kıyılarımız e, gökyüzülü yağmurları alabiliyor. E, geçtiğimiz yıllarla kıyaslıyor insan. Ortalamalarla kıyaslayıp e, sıkça şunu soruyor. Bu normalde. Meteorolojiye bu soruyu yöneltirseniz evet. Her zaman evet cevabını alırsınız. Çünkü tarihi kayıtlarda bu tip yağışlar var Gülhan Bey. Bir şeyin normal kabul edilebilmesi için haftada 2 defa olmasına gerek yok. Bu tip en uç grafiklerde en yukarıya denk gelen rüzgar süretleri, yağış miktarları ya da en düşük sıcaklıklar gibi değerler yıllar içerisinde bizim salına salına zaten yaşadığımız değerler. Bizim hazırlık aşamamız nasıl bunlara hep aynı çizgide yani neredeyse yok gibi. Ama hava olayları bu çizgiyi takip etmiyor ve biz genelde ortalamalara göre hesap kitap yapıyoruz. Medyada iletişimde de ben bu yanlışı yaptığımızı düşünüyorum ben de belki yapıyorum. Hep ortalamaları düşünüyoruz. Bu çok soğuk ya da bu çok sıcak diyoruz. Oysa grafik e, bir sürü ekstrem değer içeriyor. Yüksek e, hav kuvvetli hava olaylarının getirdiği değerler tabii. Gelecekte yakın vadede, 72 saatte bu denli şiddetli sağnaklar e, Orta Doğu Karadeniz ve az önce saydığımız Ankara'nın Doğu Arandolu'ya doğru kısmında hala görünüyor olabilir. E, yayınların ulaştığı kişiler dikkatli olsunlar diyoruz. Öğleden sonra e, genellikle tekrar edecek. İstanbul ve ise gelecekte yakın 4-5 günde önemli bir yağmur. Beklentimiz yok. İstanbul biraz güneşli kalacak. Diğer yerlerde böyle hava olayları şiddetlenirken. Böyle bir giriş yapmak istedim Güven Bey. Şehir sellerinin altyapılarda yağmur suyunu toplamamamızla caddeler, caddelere veriyoruz. Bununla ilgisi var aslında. Evlerimizin çatı alanlarını, yüz ölçümünü düşünelim. İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Ankara'da etiler, ekme gibi Yerlerde ne kadar e, toprak alan var? Yüzde belki de o 20, hadi 30 olsun. Yüzde yetmişi çatıdan oluşmuyor mu? Ve bunun üzerine gelen bütün suyu daracık caddelere, sokaklara vermeye çalışıyoruz biz yıllardır. Her sağlık yağdığında. Sistemimiz bu çünkü. E, o yüzden bu suyu toplayabiliriz, tahliye edebiliriz, taşıyabiliriz. Ümit ederiz e, gelecekte. Bu işleri biz 25-30 sene önce konuşsaydık Güren Bey. Ben bu kadar e, yöneticilerden büyük beklentiler içinde bulunamazdım. Ama bugün... Hem uzaktan algılama, erken önlem, sinyaller, bir yerde çağlayan bir derenin taşacağının bilgisini 40 kilometre öteye ulaştırmalar. Yani elimizde çok fazla imkan var. Ayrıca teknoloji de çok daha ucuzluyor. Gerçi ülkenin ekonomisi konusuna girmeyelim ama dünya trendinde bazı şeyler daha ulaşılabilir. Bugün ben bireysel olarak bir meteoroloji istasyonu kurabiliyorum. Sadece sipariş verip alarak. Yani bu 25-30 sene önce mümkün değildi. Parça parça bu, bu bile mümkün değildi. Şu anda... Teknik olarak çok daha üst düzeydeyiz. Yaşadığımız aksaklıklar ama hiç bir grafikte bir azalma göstermiyor. Büyüklerimiz, hocalarımız var. Onlar değerlendirecektir. Ben meteorolojik olarak bu ağaçların görülebildiğini söylemek için aslında bunları söylüyorum. Daha önce de görüldü. Bundan sonra da görülecek. Dere yataklarına ev yapmayın deyip işin içinden çıkmak da istemiyorum. Demek ki insanların dere yatağında ev yapacak, başka yerden ev alacak, ekonomik ya da fiziki şartları uygun değil. Ama oradaki yapılar bu sefer su basman seviyesi dediğimiz yüksekten yapılır, sıfır giriş yerine gibi bir sürü aslında yöntemi var. Bunları konuşurlar umarım yöneticilerimiz ve büyüklerimiz başta olmak üzere herkes. Evet, çok teşekkürler. Elvan'ın hemen sorusu var. Hemen soru tabii bu söyleminin arkasından hemen şey aklımıza geliyor. Bu e, özellikle gazetelerde, basında da çok fazla üzerinde durmaya başlıyor. İşte bunlar küresel evet. bir değişikliğinin bir sonucu falan şeklinde. E, ben e, sizin sözlerinizden bunun e, esasında o bağlantının çok zayıf olduğunu, e, esas sorunun e, şeyin kırılganlıkların çok fazla olmasından kaynaklandığını anlıyorum. Bu doğru mudur? bence elimizdeki daha kuvvetli veri söylediğiniz gibi geçmişteki olaylar ve kırılganlıklarımız bu elimizde bir veri olarak var. İklim krizine bunu bağlıyorsanız biraz altı dolu bir araştırmayla öne çıkmanız lazım. Yani şunu söylemelisiniz. E Adriyatik'te Atlantik'te oluşan jet rüzgarları iklim krizi sebebiyle %20 daha fazla nem su buharı taşıyor. İşte şurada da gar şey var. Bu böyle bir çalışma dahi yokken Tamam iklim krizinin ısıtma ve enerji atmosfere input yapma etkisi var. Dolayısıyla daha çok buharlaşma, daha kuvvetli hava olayları beklemelisiniz. Mantık olarak beklemelisiniz ama daha ayağa yere basanı biz zaten tarihte bu tip yağışları görebilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Sadece geçtiğimiz e, dönemde Kastamonu'da o istasyon doğru ölçtüyse 420 milimetre yağış düştü. Bu e, bizim ülkemizde belki de gerçekten yüzyılda bir görülebilecek bir olay. Bu bile oldu. 420 milimetre öyle büyük bir su miktarı ki orada zaten 64 63 insanımız var yanlış hatırlamıyorsun. Bu tip şeyleri dahi yaşı sinyalleri Allah Allah her yıl hala eklim perisi daha Neticede görüşüm efendim? Evet yani kentlerimizin altyapısında biraz önce belirttiğin gibi senelerden beri ciddi iyileştirmelerin yapılmaması kentlerin betonlaşmasının da çok büyük bir etkisi var. Yani bunların hepsini dikkate alan bir yaklaşım, bir belediyecilik, bir merkezi yönetim olmadığı evet. takdirde bu tür olaylarla sıklıkla karşı karşıya kalacağımız çok açık. Bir genel olarak şeyi de yapabilir miyiz acaba? Nasıl bir yaz bekleniyor? Evet. Yaz mevsimini herkes çok özledi. Şöyle bir şey oldu Gülen Bey. Biz Mayıs ayının sonunda Türkiye'de sıcaklık rekorları kırdık. İstanbul Atatürk Havalimanımız 34.2 derece ölçüde. 32.2 idi. Ve çeşitli yerler Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale'de geçtiğimiz yılda Güneydoğu'da Avrupa'nın sıcaklık rekorlarını kırmıştık. Bu sıcaklık insanlara yaz mevsimini gerçekten hatırlattı. Doğrusu girdik nedir. Şuraya yaşadığımız son beş günse bir bahara döndü hava. Şu anda mesela İstanbul'da hatta Türkiye'de bana sorarsanız yani ideal bir hava var. Bu havanın altında yaşamak isteyen e, çok milyonlarca insan vardır. Çünkü su buharı nem daha az, az yağışla birlikte ara ara tazelendiği için ve henüz bunaltıcı e, 38 dereceler 42 dereceler görünmüyor e, Batı Avrupa gibi. Şu anda bir ilk bahara bası yaşıyoruz. Haziran'ın kalan kısmı ve Temmuz sonuna kadar olan projeksiyonlara baktığımızda Temmuz ayının bu kadar sarı tarafta yani, şu an kırmızı değil, turuncu e, taraftayız sarı ve yeşil'e doğru yakın taraftayız biz. Böyle gitmeyeceğini görüyoruz. Özellikle ikinci haftası Temmuz'un. İkinci e, haftasıyla 20. gününe kadar olan dönemde korkarız. E, korkarız diyorum buna. Çünkü sıcak hava dalgası yaşamak bizim ormanlar başta olmak üzere pek çok şeyi aklımıza getiriyor geçtiğimizde. İlk sıcak hava dalgamızı Türkiye genelinde yaşarız. Mayıs ayında yaşadığımız biraz... Marmara-Ege sıcak hava dalgası ismiydi. Ardından Güneydoğu bir tane yaşadı. 44'lere çıktı. Ben Türkiye'deki bu kalp atışlarını, kırmızıların fazla yükseldiği tarihleri ve bölgeleri kayıt ediyorum. Gelecek dönemde artık bu bütün Türkiye genelinde, Temmuz ayının ilk haftasından itibaren yaşanacak gibi görünüyor. Yazın ortasından itibaren ise tekrar bir bakmak gerekiyor. Çok uzun vadeli, 3 aylık görüşler ayağı yere sağlam basmadığı için şimdilik elimizde bunlar var diyebilirim Güven Bey. Temmuz ayında biraz diyorum, sıkılabilir sıkılar bir sebebiyle. Evet. Teşekkür ederim. Ama Haziran'ın bu şekilde gittiği için ben tekrar şanslı olduğumuzu düşünüyorum onu da söylemek istedim. Evet. Ee, Muzaffer Tunca, ee, iyi günler Şeyh Bey. Ben bir iki Hayırlı. konuyu anımsatmak istiyorum. Birincisi yeni yönetmenlikleri yapı yönetmeninde sarnıç yapma zorunluluğu getirdi biliyorsunuz. Çok olumlu bir durum. Yeni yapılarda akıp çatıdan sokağa verilmeyecek e, sarnıç yapılacak, depolar yapılacak. Böyle bir gelişme var. Bir de ben İzmir için bir örnek vereyim. Dört yıldır aşağı yukarı yüzde yüz kırk kilometre bu ayrışma hatları yapıyor. yani Kanonizasyonla yağmur suyu evet. kanallara ayrılıyor. Bunun devam etmesi lazım. Bütün kentlerde uygulanması lazım. Bu da çok önemli. Çünkü dediğiniz gibi ayrı hatlar olmadığı için. Hem İzmir'de körfez kirleniyor, e, arıtmalar tam uzandım. Kirlilik karşısında. kısmı var, doğru. Evet, İkincisi de e, bu e, suları tahliye ediyoruz. Onun için uyarıdığınız için teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. E, burada İzmir gibi körfez, yani aslında kıyıya deniz, kıyısında olan her şehirde İzmir'de yoğun. Biz denize yakın yerlerde yaşıyoruz, nüfus bakarsanız. Ve buralara e, söylediğiniz gibi büyük bir baskı yapıyor bu sarnaki ağaçlar e, ve kanalizasyon altı sistemine. Dolayısıyla belki de Marmara Denizi'nin sağlığı da bununla ilgili. E, belki biz olması gerekenden fazla e, şeyi, e, kimyasal ve kanalizasyon altı boşaltıyoruz. Buna biraz da yağmurlar. Bizim kötü sistemlerimiz sebebiyle e, nelerler yağmurlar Yangından körükle olabilir. De böyle Ama bunların da farkında olduğunu gördüğüm ya da inanmak istediğim yöneticiler de var. Umarız yapacağız diye düşünüyoruz. Evet. Dün itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü kot ilan etti. Evet, ve 24, 24 ilde ilan etti. Bugünkü durum nedir? Sanki hı hı. senin sözlerinden esas olarak Orta Anadolu'da ve ağırlıklı olarak Ankara'da ciddi bir... Evet. E, sorun olması ihtimali var. Ama o sarı kod ve 24 e, il e, bilgisi itibariyle e, ne durumdayız bugün? Tabii. Bu Ankara'nın doğusuna ve e, özellikle güneyine doğru demiştik ya başında e, güvenleyip, yani Ankara'dan Erzincan'a kadar olan 8 şehir, 9 şehir, işte Elazığ, Sivas, Tahir, Tokat, Gümüşhane, Kürtüşehir, Aksaray, e, hatta Kayseri. Ee, Güneybatı'ya doğruysa Muğla, Antalya ve Konya'nın e, Muğla'ya yakın e, yerleri. Ve Karadeniz'de yine aslında Marmara hariç Güneydoğu e, çoğu yerde e, yine yağmur var ama bu sarı kolt dediğimiz şey sarı turuncu kırmızı da olabiliyor. E, yani şiddet seviyesine göre henüz e, çok acil bir durum içerisinde değiliz ama kuvvetli sağanakların nerele ne yapacağını da bilemiyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği 30 milimetreye hamu tahmini sarı koda girer. Örneğin. Ama bu sarı kod ne, nedir demektir? Mesela örneğin Atatürk Caddesi'nin burada su basar mı? Yani bu 30 milimetreyi onunla ilişkilendirmiyor insan. Ben bunun üzerinde çalışması gereken birisi olarak iletişimi suçluyorum şu anda ama e, çalışmalarımız da var tabii yani Bunları anlatabilmek adına Benim gördüğüm e, gelecek 2-3 gün daha bizim böyle bir sel su baskını haberlerini bolca alabilme ihtimalimiz yüksek görünüyor Liran ben. Evet. Özellikle tabii ki e, illerde, kentlerde e, neredeyse mahalle mahalle bir tespit yapmak gerekiyor bu e, sonuçlara evet. Onu anlıyorum. Yani e, Ankara'da sarı ilan edilmesi belki Çankaya üzerinde evet. e, ilçesi üzerinde etkili değil ama işte ne bileyim daha alçak daha çukurda olan e, semtler evet. e, ve ilçelerde ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmak mümkün herhalde. Bu konuda acaba Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bir çalışma var mı? Yani... Öyle. Ee, aslında Güren Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, e, ve bizim gibi diğer meteorolojiyle ilgilenen insanlar da e, hava tahmini modellerini günler öncesinden takip ediyor. Mesela bu sarı uyarıyı size Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki gün önce de e, modelde onu gördüğü için verebilirdi. Ama burada biz gibi e, aktarma e, yöntemi var. Mesela bugün biz o sarı alan içerisindeysek radar, radar görüntüsü takip etmeliyiz Güran Bey. Örneğin Osmaniye'den kilise kadar şiddetli... Ya Osmaniye'den kilise var 170 kilometre mesela nereye yağacak? 6 kilometre karelik çapta belki bir yere yağacak değil mi? Ama biz oraya o alanı e, işaret ettiğimizde artık bir kilisli Osmaniyeli yani bir Ahmet telefondan ya da web sitesinden şu radara bir bakayım ya bu teknolojiyi kullanmamız lazım nereye ne gidiyor diye. Hele kırmızı uyarı verildiğinde kesin kullanmamız lazım ve habercine de kulak vermemiz lazım. Bir de böyle bir yönü var işi. Yani Meteoroloji genel müdürlüğü ne yapsın demek istemiyorum. Onları çok burada savunan tarafta durmayacağım ama yaptıkları uyarıları biz ne kadar takip ediyoruz? Gün içinde takip edilmesi gereken durumlar var. Güncelleme almak var. Bu da bir konu aslında Güven Bey. Evet aslında meteorolojiyi genel olarak uzun süreli takip etme imkanınız var değil mi yani biraz önce ilk konuşmanın başında da belirttin teknoloji artık buna imkan veriyor mesela sen kendi çalışmalarında ne kadar uzağı kesin değerlendirebiliyorsun biraz yani aslında Temmuz'la Temmuz ayı ile sınırlı evet. bir bilgi aktardın ama verileri incelediğin zaman dünyadaki meteorolojik e, hareketleri incelediğin zaman e, ne kadar ilerisini evet. tahmin edebiliyorsun evet. ve bu, bu tahminler sonradan e, yüzde kaç oranında gerçekleşiyor? Böyle bir veri var mı elimizde? Yani bu ekürisi çalışması deniyor bu söylediğiniz şeye. Ekür, yani isabeti ne kadar olduğunu işte analiz gözlem verisiyle karşılaştırıyorlar tahmini e, ve onların isabetlerini biliyorlar. Şöyle söyleyebilirim, 1982-90 yıllarındaki %70 olan, e, 3 güne kadar olan isabet oranı şu anda 5 güne kadar %96'ya, %92'ye çıkabiliyor. Bir defa bunu söyleyeyim. E, yakın halede e, net olarak büyük oranda artış var. Bunun sebebi e, uçaklar, gemiler, uzaktan algılama, sensörler, meteoroloji uygulamaları, radarlar, insanların hatta cep telefonundan da sağladığı veriler, verinin sıklığı ve bunu değerlendiren sistemler arasındaki ilişki, bağı. Artık Orta Avrupa tahmin merkezi el yani el koymuş durumda ECMWF pek çok şey ve diğer e, modellerde gelişiyor bir yandan hak ettiğimde özel şirketlerin yaptığı tahminler ama bizim bu söylediğimiz Temmuz ayının sonundaki ortasındaki sıcak hava dalgası gelebilir konusu biz bu okyanus yine yüzümüzü okyanuslara sulara çevirmemiz gerekiyor Güran Bey ve El Niño, La Niña çevirmemiz yani uzun vadede bir şey söyleyeceksek daha geniş e, ölçekte haritayı dışarıdan bakmamız gerekiyor. Sıcaklıkların su seviyelerindeki akıntıları nasıl etkiler? Batı Avrupa ne? Yani İngiltere'ye, İskoçya, İzlanda çevresine giren hava bile Türkiye'nin yaşayacağı hava durumunu etkilediği için böyle kesinlik ifadesi asla kullanamıyoruz. Ama bir eğilim olarak konuşmam istendiğinde, sizin gibi değerli büyüklerim bana e, bir e, yaz nasıl geçer Hüseyin de, dediğimde, mevcut NOA, NOA'nın e, N-O-A-A -A bu arada, bu ilgili insanlar buradan araştırabiliriz, özellikle e, bu e, güncel olarak e, çalışıyor ve denizlerde durum ne, atmosferde durum ne, Sibirya'da durum ne, tabii sadece denizlerde değil, kuzeyimizdeki ne olup bittiğini de inceliyoruz hepsini birlikte. Bir ortaya tahmin çıkıyor, e, bunun böyle olma olasılığı %30 bile değildir Güran Bey. Temm Benim Temmuz ayının ikinci haftasında yaşayacak olduğumuz sıcak hava dalgasının yaşamama ihtimalimiz daha yüksek. Ama olasılık olarak oluştuğu için şimdi seslenirdik. Belki iki hafta bir ay sonra tekrar bir sıcak hava dalgası olur. O da görüşürüz tekrar belki de hesabe kadar. Ama bunları beş güne kadar ise, yedi güne kadar ise şaşırtıcı derecede daha iyiyiz geçmişte. %96 çok yüksek bir Zamanı zaman bu evet, Bugünlerde evet. yaz yağmurları bunu biraz bozdu. İşte evet. enerji işte konveksiyon derken ama yüksek oranla böyle. Evet Elvan'ın sorusu var. Ee, şimdi biraz önceki konuya ben geri dönmek istiyorum. Yani bir afetten bahsediyoruz ve bu konuda müdahalenin en önemli aşamalarından bir tanesi de erken uyarı. Siz bahsettiğiniz elimizdeki olanaklarla biz bunu esasında çok net olarak tespit edebiliyoruz. Özellikle kısa dönem için çok şeyimiz var, O imkanlarımız var. Artı bunu duyurmak için de imkanlarımız var. Ama Türkiye'de geçmişten gelen ve <gülüyor> meteoroloji genel müdürlüğündeki uzman arkadaşlar şey yapmasın ama yani meteorolojini tahminler üzerinde kalkıp bir şey var. Ee, özellikle bizim yaşlarımızda bulut mu var? Karabuluk var. <gülüyor> evet öyle diyeyim. Ee, bu erken uyarının hangi kanallarla ve nasıl şekilde yapılması gerektiği e, ve evet. halkın bu konudaki duyarlılığının nasıl artılacağı konusundaki görüşleriniz nelerdir? Ben aslında bu soruya yani biraz şakalı yanıt vermek istiyorum eğer kızmazsanız. E, TikTok, Twitter, Instagram ve Facebook'a vermek lazım. Artık insanların dışarıda hareket edeni e, bu yani e, hareketli nüfus daha çok sosyal medyayı kullanıyor. Ben bir medyacı olarak televizyondan e, yapılan uyarılar haber kanalında tabii ki dikkate alınıyordur ama yeteri kadar kişiye ulaşamadığını düşünüyorum açıkçası. O zaman sosyal medya üzerinde çalışmalar yap kendini o alanda sayını artır diyebilirsiniz. Ama ben başka şeylere mesaj yazıyorum ve o ayrı bir mesai harcıyor. O bir iki bir şey olması gerekiyor bu sefer. Bence bu söylediğinizi ekiplerin yapması lazım yani. Bireylerin üzerine kalacak kadar basit bir şey değil. Hatta bölgesel olarak yapılması lazım. Amerika'ya bakalım. Küçücük eyaletinin, Batı Yakası'nın eyaletinin ayrı hava durumunu sunucusu anlatıyor, doğusunu ayrı. Gece sıcaklıklarını ayrı, kişi çalışıp anlatıyor, şeyi ayrı gibi. Biz burada biraz böyle ortaya bir çorba gibi bir şey yapıp insanlara farklı kanallarla ulaşırız, yeter ki konuşalım diyoruz. Ama tam olarak ulaşmıyor. Ama buradaki bir özel sektördeki şeyi bu, kamudakini e, bu, kamu kısmına çok girmek istemiyorum. Yapılabilecek çok şey var. E, e, o, mesajı... o konuda AFAD'ın son bir uyarısı şeyi vardı. Evet. Cep telefonlarına gönderilen ve de panik yaratan bir uyarısı vermiş. orada o bile çok evet. değişik bir örnek ve üzerine evet. durması gereken bir örnek diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de o yüzden. E, yerimizden sıçrattı gerçekten. Telefonlar hiç duymadığımız bir ses tonuyla ça çaldı. Ben deprem yaklaşırken herhalde dedim Google bir haber çıkmıştı ya Android cihazlara 4 saniye 6 saniye. Dedim herhalde Google bize bir güzellik yaptı, at kendini dışarı diyor. Gerçekten çok oldu. Ama bu e, dediğiniz gibi düşünülerek geliştirilebilir kanalların sayısı. Sesler, e, işte ne bileyim çeşitli şeyler, 112'ye tek tuşlu arama, telefonu açmadan arama bir, bir takım şeyler yapılabilir ben de düşünüyorum. Evet, o zaman e, çok teşekkür ederiz Hüseyin. Asıl ben çok, çok teşekkür ederim Elvan Hocam e, ve herkese Mehmet Nuray Bey, Muzaffer Bey, Ergun Bey. O, e, o, şey, e, biraz sonra yine bir başkent Ankara bağlantısında umarım bu olmadan anlatırız. Son tahmin de aktaracağım. E, sizinle sohbet etmek çok güzel benim için. Sağ olasın. Bu arada e, şey var, e, Ankara meteorolojiye baktım yeşil gözüküyor ha, Ankara şu anda. Şu risk haritasına baktığınızda. Evet, he, yeşil şu anda yeşil tamam. gözüküyor. Güzel. 5-6 e, sularında, işte bakın bunu tekrar bir 14'te e, görmek gerekiyor. E, yağış kümesi oraya gelebilir. Ya yani Bunu kışın yapmıyoruz. Bu kışın çok yaptığımız bir şey değil. Kar yağışlarını genellikle 2-3 yani gün önceden hatırlarsanız, meteoroloji hem de isabetli bir şekilde aktarmıştı. E, ama bu yaz yağmurları kısmında yeşil görünen alan sarıya da dönebilir e, Ervan hocam. E, özellikle doğusuna doğru. Ben de takip edeceğim. Belki de iyi atadım zaten kimse onu da. Evet, artık <gülüyor> her birimiz <gülüyor> sıkı takip etmeye çalışıyoruz. Hava Acaba Bilelim. Yunanların daha mı etkin bir e, yayın şeyi var Yunan? Ya orada bilinmiyor. navigasyon konusu. Ben onu biraz araştırdım e, Hocam. <gülüyor> Yani gerçekten e, havacı. Bizim de ama hava ağımız çok iyi. Biz şu anda normal meteoroloji uçağı kaldıran, ölçüm gözlem yapan Avrupa'dan aldan aynı zamanda büyükeyiz. ülkeyiz. Hatta Dünya Meteoroloji Örgütü'nün kurucu üyesiyiz. Yani Türkiye meteoroloji alanında, yani Yunanistan'ın gerisinde kalacak bir yerde değil. Belki belki o da Almanya'nın, Almanya'nın da bu sistemleri geliştiren, yani 70'li yıllardan bu yana bir kültürü olduğu için. Yoksa Türkiye bence Poseidon mesela var. Ondan geri kalır bir yerde değiliz. Ben iletişimde ve bazı yerlerde sorun olduğunu düşünüyorum ama sizin gibi. Evet. Çok çok teşekkürler Hüseyin. Sağ ol. Hayır, Sana kolaylıklar din, e, diliyoruz. Sizlere ee, de evet efendim. İyi Sağ haberlerinde abi. bekliyoruz. Hava Tabii, tekrar görüşmek dileğiyle Düran Bey ve herkese selamlar efendim. Sağ ol. Dinleyelim. Çok çok teşekkürler. Hoşçakalın. Evet efendim programımızın birinci bölümünde konuğumuz Hüseyin Östel arkadaşımız idi. Türk Meteoroloji Danışmanı o aramızdan ayrıldı. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz ve hemen arkasından ikinci bölümümüzle programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız, Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Hüseyin Öster'le konuştuk. Meteorolojik olayları ele aldık, hava durumu konusunda bilgi aldık. Şimdi ee, Okan hocamızla devam edeceğiz. Ee, Okan hocam meteoroloji e, yer bilimcilerinin yakından izlediği bir e, alan mıdır? Evet e, adı üstünde yer bilimi e, meteoroloji de yerin bir parçası. E, aslında bugün dünyada gördüğümüz şiolojik olayların önemli bir kısmı e, meteorolojiyle doğrudan ilişkili. İşte kayaların aşındırılması, sellerle denizlere, göllere taşınması gibi olaylar hep meteorolojik olayların sonuçları, atmosferik olayların sonuçları. O nedenle yer bilimleriyle meteoroloji arasında çok yakın bir bağ var. Bir de şey var galiba hocam, bu geçmişe ilgili bilgileri toplamak için bir takım yer katmanlarından ya da özellikle de buzullardan örnekler alarak falan o dönemdeki atmosferik birleşimler falan inceleniyor. O anlamda evet. da böyle bir çok yakın bir ilişki de var orada. Evet orada bizim geçmişte anlatmıştım yaptığımız çalışmalardan bir tanesi. Örneğin mar mağaralardaki sarkıt ve dikitleri ölçerek geçmişte iklimin nasıl olduğunu belirleyebiliyoruz. Mesela Zonguldak'taki bir mağarada, Bartın'daki bir mağaradan aldığımız örneklerde 3200 yıl önce Santorini'de olan bir patlamanın izlerini görüyoruz. O dönem Santorini'den gelen bir hava akımı e, sülfürlü bulutları Bartın, Zonguldak üzerine kadar getiriyor. Tabi bu atmosferik olaylarla, jeolojik olayların kesişiminde olan bir çalışma. Evet, arada neredeyse bin kilometre falan var değil mi hocam? Evet, evet, o kadar uzaklara kadar gidebiliyor. Evet, keza işte bu Çernobil hadisesiyle birlikte rüzgarlarla ilk uyarı İsveç'ten çıktı diye hatırlıyorum. Evet, Evet, yani bu jeolojik olaylarla meteorolojinin, atmosferin çok yakın ilişkisi var atmosferik dinamiklerle biz de yer bilimciler olarak çok yakından ilgileniyoruz. Evet. Hocam size hemen son Van depremini sormak istiyoruz. Bir de yani uzun bir aradan sonra bir araya geliyoruz. Aralık 2021'de son programımızı yapmışız sizinle. Bunun hayırlı bir tarafı var tabii. Hayırlı tarafı var. <gülüyor> evet. Yani depremlerden biraz uzak kaldık. Hem dünya hem Türkiye açısından. Evet. Van depremiyle başlayıp şöyle bir dünya turu da attırabilirseniz Tabii. bize çok e, yararlı olur. Tabii Van e, 12 Haziran akşam saat 9.35 civarlarında 21.35 civarlarında olan bir depremle sarsıldı. Tabii Van deyince e, hemen 2011'de yaşadığımız 7.2 onun arkasından takip eden artçılarının e, varlığı hemen hatırımıza geldi. Sanıyorum ki Bölgedeki insanların çok hassas olmasının temelinde de aslında 2011'de yaşanan büyük deprem geliyor ki bu 650 can kaybına yol açmış bir depremdi. Bu ayın 12'sinde olan deprem aslında Van'da başlayan bu 2011'deki depremi oluşturan etkinliğin bir devamı gibi de aslında düşünebilir, düşünülebilir. Ama farklı bir fayda bizim elimizde şu anda üzerinde yeterli bilginin olmadığı bir fayda meydana gelen Van'ın yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde Bağdaşan köyü civarında meydana gelen bir deprem. Doğrultu atımlı bir faydan meydana geliyor. 2011 Van depremi sıkışmalı bir deprem bindirme depremi dediğimiz, bindirme fayı dediğimiz bir fayda meydana geldi. Beş büyüklüğünde olmasına rağmen biraz süresi uzun, 21 saniye süren bir deprem. Oldukça da şiddetli ve geniş bir yörede hissedilmiş bir deprem. Aslında Van yöresine baktığımız zaman Van yöresi deprem anlamında 1900 yılından günümüze kadar baktığımızda dörtten büyük 557 depremle sarsılmış. Gerçekten çok büyük bir rakam. Bunların en büyüğü biraz kuzeyde olmakla beraber 1976 çaldıran depremi. 7.6 büyüklüğünde veya 7.5 büyüklüğünde bir deprem. 1900 yılı öncesinde de yine tarihsel kayıtlara geçmiş, aletlerle ölçülememiş 43 tane yıkıcı depremin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla geçmişte önemli depremlerle sarsılmış bir deprem olarak kayıtlara geçen bir bölge. Bu iki gün önce olan depremde bunlara oranla oldukça düşük ve şükürler olsun ki can kaybı olmadı. Bazı ufak tefek hasarlarla atlatılmış bir deprem olarak kayıtlara geçti. Tabii beş büyüklüğündeki bir deprem aslında yaklaşık olarak 500 tonluk bir dinamit patlamasına eşdeğer bir enerji yayıyor. O anlamda da geniş bir alanda hissedilmesi oldukça e, mümkün bir deprem. Bölgeye baktığımızda yine 2020 yılında e, İran sınırına yakın saray fayı adını verdiğimiz Fay ki bu İran'a kadar da devam ediyor. E, onun üzerinde de depremler meydana gelmiş ve yine hem can hem mal kayıplarına yol açmıştı. Van'dan başlayan fayımız Erçek Gölü'nün güneyinden Özalp ve Saray'a kadar muhtemelen devam ediyor. Bir diğer hatta Erciş'ten, Erciş'ten geçerek Muradiye'ye ve oradan İran sınırlarına kadar devam ediyor. Üçüncü bir fay sistemi de Kuzey'de Çaldıran civarında. Bu üç fay sistemi ve daha güneyde Hakkari yöresi Güneydoğu Anadolu'da önemli depremleri üreten faylar olarak dikkati çekiyorlar şimdi dünya açısından baktığımızda dünyada bu yıl deprem açısından çok büyük depremlerin olmadığı bir yıl olarak görüyoruz genelde ortalama bir tane sekiz civarında ya da sekizi geçen deprem meydana gelir her yıl bu yıl daha sekiz büyüklüğünde bir deprem olmadı ama tabii yıl Tamamlanana kadar ne olacak onu söylemek pek mümkün değil. 3 tane 7'nin üzerinde deprem meydana geldi ki bu da aşağı yukarı e, yıllık sayısının oldukça altında bu 10-12 civarlarına kadar ulaşabiliyor. Bazen daha da aşıyor. Bunlardan en önemlisi 16 Mart'ta e, Japonya'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve 3 can kaybı 225 yaralı e, vardı bu depremde. Bunun daha önce Büyük Tusulam'ı yaratan depremin artçısı olarak değerlendirilebileceği söyleniyor. Bu arada yeni çıkan bir çalışmada özellikle bu Japonya'daki ya da Sumatra'daki gibi büyük depremlerin yüzlerce yıl çevresindeki deprem etkinliğini kontrol edebildiği yönünde bir teori ortaya atıldı. Yani büyük bir deprem özellikle 8'in üzerindeki depremler olduğu zaman o yöredeki e, stres rejiminin, gerilme rejiminin çok ciddi anlamda bir değişikliğe uğradığı ve e, 100 yılı aşan bir süreyle burada artçıların meydana gelebileceği yönünde bir teori var bugünlerde tartışılan konulardan bir tanesi. Yine 31 Mart'ta 7 büyüklüğünde bu Loyalty Adaları'nda meydana gelen bir deprem var. 26 Mayıs'ta da 7.2 büyüklüğünde Peru'da meydana gelen bir deprem var. Bu ikisinde bildiğim kadarıyla bir can kaybı oluşmadı. Yine 6 ile 7 arası depremler geçtiğimiz yıllara oranla az ama tabii daha yılın ortasındayız. 65 tane 6 ile 7 arasında deprem meydana geldi. Ee, bize yakın depremler anlamında e, 11 Ocak'ta Kıbrıs, Güney Kıbrıs'ta e, Papos e, fayı dediğimiz bir fay üzerinde meydana gelen idi yanılmıyorsam büyüklüğü. Bir deprem meydana geldi. 3 can kaybı vardı orada. Bu yılın e, en çok can kaybına yol açan depremi ise 5.3 büyüklüğünde. Yani bizim... İki gün önce Van'da olandan biraz daha büyük, 30 can kaybı yaşandı. Yine deprem açısından sık sık adını duyduğumuz Sumatra'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve 19 can kaybı oldu. Depremlere baktığımız zaman Ocak-Haziran arasında 85 can kaybı dünyada var bunların bir kısmı galiba 5 ya da altı tanesi doğrudan depremle değil deprem esnasında kalp krizi geçirme ya da deprem esnasında bulunduğu yerden aşağı atlama gibi nedenlere bağlı geri kalanması depremin doğrudan verdiği hasar sonucu meydana gelen şeyler özetle bu yıl ilk altı aylık dönemde deprem açısından biraz sakin bir dönem geçiriyoruz gerek Türkiye açısından gerekse dünya açısından yani umuyoruz ki yılın ikinci yarısı da genellikle böyle geçer ama istatistikler eğer bu yıl içinde geçerli olursa ki öyle bir gereklilik yok ama gerek Türkiye'de gerekse dünyada yıkıcı depremlerin yılın ikinci yarısında ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Evet, 2021 yılı da biraz böyleydi herhalde, değil mi hocam? Evet, 2021 de biraz özellikle Türkiye açısından çok yıkıcı depremlerin olmadığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. 2020'de de bahsettiğim gibi gerek Batı Anadolu'da gerek Doğu Anadolu'da daha etkin bir deprem aktivitesi vardı. Evet, biraz önce verdiğiniz bilgi enteresan bu. Özellikle büyük depremlerin arkasından 100 yıl boyunca o depremin artçılarının gerçekleştiğini belirttiniz diye evet. gerçekleşebilir şeklinde evet. bir araştırma olduğunu bu, böyle doğru anlamışız değil evet, mi? Evet, böyle bir teori ortaya atıldı. Böyle bir model, yakın zamanda tartışılan bir model. Bunlara biz... Büyük bindirmeler diyoruz, megatrust dediğimiz büyük depremleri dünya üzerinde bugüne kadar olmuş. Örneğin Alaska depremi, Şili depremi, e, Tsunami'si ile hatırladığımız Sumatra depremi, Japonya depremi gibi. Bunlar genellikle Pasifik kenarına özgü, Pasifik ateş çemberine özgü depremler. Pasifiğin çevresinde daha çok meydana geliyor. Çünkü burada e, okyanus kabuğu. Kıtaların altına dalıyor ve bu çok büyük bindirmeler, çok büyük sıkışma sistemleri, büyük depremler yaratıyorlar. Sık aralı değil, oldukça uzun aralıklarla meydana geliyor. Ama bu depremler olduktan sonra da uzunca bir zaman buralarda deprem olmaz şeklinde bir inanış var. Bu inanışın aslında pek de doğru olmayabileceği. Özellikle Japonya ve Sumatra depremlerinden sonra meydana gelen 7 gibi altı binin üzerindeki depremlerin de bu büyük bindirme sistemlerinin devamı olduğu, bunların yarattığı depremlerin artçıları olarak değerlendirilebileceği şeklinde bir teori var. Bugünlerde tartışılacak, verilerle desteklenecek doğru mudur, yanlış bir teorimidir? bu ortaya çıkacaktır zaman içerisinde. Evet ama yani e, şu an itibariyle tartışılan bir teori evet. olduğunu da e, kayda geçmemiz gerekir evet. e, diye e, düşünmek lazım herhalde. Evet yani tabii ki bütün bunlardan hareketle Türkiye'de e, depremlere karşı alınacak önlemler, risk azaltmaya dönük çalışmalar konusunda da birçok haberler Dönüyor, dolaşıyor. Bunların ne kadar içindesiniz artık evet. onu bilmiyorum ama <gülüyor> bu konuda da biraz şey yapabilir misiniz? Tabii. Hiç, ben hiç, hiç e, misiniz? Tabii, Jeoloji Mühendisleri Odası geçtiğimiz yıl bir deprem danışma kurulu kurdu. E, oldukça çok sayıda e, öğretim üyemiz ve kurumlarda çalışan, Jeoloji, jeofizik mühendisleri bu işin içerisinde yer alıyorlar. Ben de o kurulun başkanıyım. Geçtiğimiz yıl biz özellikle diri fay bulunan, merkezinden diri fay geçen e, illeri ki bunlar 24 tane il. E, bunlara dair 18 rapor hazırladık. Daha doğrusu daha fazla hazırladık ama 18 tanesi henüz gönderildi. E, dün e, Oda Başkanımızın bir e, beyanından e, anlıyorum ki e, neredeyse bir yıl olmuş ilinizin altından fay geçiyor. Bunun detaylarına girin, nerede bu fayların olduğunu detay olarak araştırın ya da araştırtın şeklinde e, uyarı raporları valiliklere, belediyelere gönderildi. Buna dair tek bir geri dönüş dahi olmamış. Yani. Bu raporların gönderdiği illerin yöneticileri gerek valilikler, gerek belediyeler, gerekse diğer kurumlar siz ne diyorsunuz bizim ilimizin neresinden fay geçiyor ve bu faya dair ne tedbir almamız lazım diye tek bir soru dahi sormamışlar. Bu da hazırlıklarımızın nasıl yürütüldüğünü sanıyorum en iyi anlatan hususlardan bir tanesi. Yani çok acı şeyler söylüyorsunuz. Geçtiğimiz yıl içerisinde biliyorsunuz Türkiye'de 81 ilde e, il bazında afet risklerin azaltılması planları yapıldı. Evet. Yani planlar yapılırken sizin bu raporlar diri fay hatları falan dikkate alınmadan bir takım şeyler karar verildi. Orasını, karar... orasını bilemiyorum ben çünkü bu e, IRAP dediğimiz il risk azaltma planları ki bunun içerisinde sadece deprem değil. Ee, atmosferik ya da meteorolojik afetler de dahil. Biz e, illere bu tür fayların mevcudiyetini belirten raporlar e, göndermiş olmamıza rağmen kimse e, ne diyorsunuz siz diye bir şey dahi sormuş değil maalesef. E, bu da açıkçası yani belki ciddiye alınıyordur ama e, hani biz haberdar değilizdir inşallah öyledir diye Allah öyledir hocam. <gülüyor> ee, yani niçin böyle bir rapor yazdınız? Nerede bu faylar ya da deprem olabilir mi? Böyle bir, bunun olasılığı nedir gibi bir soru dahi sorulmamış olması. Oldukça enteresan geldi bana da. Evet. Nuray Hoca'nın bir sorusu var. Ha, hocam e, bu arada aklıma geldi. E, son zamanlarda... E, Pek büyük olmayan depremler oldu. Bu Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayının kesim kesiştiği bölgelerde 7, evet. 7 su fayı civarında vesaire. Evet. O konuda oralarda daha böyle artan bir aktivite veya aa, dikkat çekici bir aktivite var mı? Hocam yani istatistiki olarak çok ekstrem değerler yok. Evet. Zaten bizim genel olarak baktığımız dördün üzerindeki depremler. Onun altındaki depremleri çok değerlendirmiyoruz. Ee, ama dördün üzerindeki, dört ve üzerindeki depremlerde çok artış söz konusu değil. Ee, özellikle sizin belirtmiş olduğunuz e, Doğu ve Kuzey Anadolu faylarının kesişim noktaları, Karlova, e, Bingöl civarları, ve Doğu Anadolu'nun önemli bir kısmı ve Ege tabii bunların içerisinde. Bunlarda bir takım depremler sürekli ola geliyor. Ama sayı olarak ciddi bir artış yok. Zaman zaman belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Örneğin bugün Marmaris, Hisarönü civarında 7-8 tane 3'ün üzerinde deprem meydana geldi. Bir kısmı 2-3 arası, bir kısmı 3 nokta. 2, nokta Yanılmıyorsam 4 tane 3'ün üzerinde deprem vardı. Onu takip ediyorum ben şu anda. bir Küçük bir deprem fırtınası gibi bir durum söz konusu. Batı Anadolu'da zaman zaman olan tarzda bir deprem fırtınasına benziyor. Ama devam edip etmeyeceğini ancak zamanla izleyeceğiz. Evet, görüldüğü kadarıyla siz yakından takip etmeye devam ediyorsunuz. Ee... Evet, evet. Bütün yer hareketlerini hem dünyada hem e, Türkiye'de e, ve o anlamda Nuray Hoca'nın sorusuna bağlantılı olarak e, şunu söyleyebilir miyiz acaba? Ege ve e, Akdeniz'deki çok sık rastladığımız bu e, deprem fırtınası diye adlandırılan birbirini takip eden irili ufaklı e, depremlerin gerçekleşeceğine, gerçekleşmesi ihtimalinin de e, yüksek olduğunu ifade edebilir miyiz hocam? Evet. Özellikle Batı Anadolu'da bu tür deprem fırtınalarını çok yaygın görüyoruz. Hatırlayacak olursanız Balıkesir Savaştepe'de örneğin geçmişte, e, Akisar Manisa çevresinde, Gökova Körfezi'nde bu tür deprem fırtınalarını oldukça yaygın olarak gördük geçmişte. Bunlar gelecekte de tekrarlanabilir. Özellikle bizim normal fay dediğimiz bir tarafı aşağı bir tarafı yukarı doğru hareket eden faylar ya da farklı fayların kesişim noktalarında meydana gelen bir olay deprem fırtınası. Bu tabii diğer deprem aktivitelerinden bunu ayıran temel özellikte çok sayıda depremin herhangi bir sıra izlemeksizin bir arada meydana gelmesi ve Örneğin bir hafta, bir ay, bazen bir sene gibi sürelerle bu aktivitenin sürekli devam etmesi. Olağan bir depremde bazen önce olur, bazen olmaz. Bir ana şok yaşanır. Arkasından da zaman içerisinde sönümlenen artçı depremler yaşanır. Deprem fırtınasını olağan depremden ayıran temel özellik ise bu küçük ve büyük depremlerin peş peşe ve herhangi bir sıra gözetmeksizin ...meydana gelmesi ve genellikle de uzun sürmesidir. Evet, Murat Hocam sizin bir sorunuz daha var mıydı? Hayır, şu anda yok. Heh, tamam. Peki. Evet, Elvan? Ben şimdi bu deprem fırtınalarıyla volkanik aktivitelerde bir benzerlik var mı? Çok benzerlik var. Volkanik aktivitenin olması esnasında da deprem fırtınaları yaşanabiliyor... Hatta volkanları izlerken yani gelecekte bir patlama mümkün müdür şeklinde bir izleme yapılırken de e, sismik takip yapılıyor. Bu tür depremler izleniyor. E, volkanların e, altında magma odası dediğimiz erimiş kayaların e, bulunduğu bir kesim var. Bu zaman zaman hareket edip yukarıya doğru yükselebiliyor. İşte bu yükselme esnasında da deprem fırtınası Tarzında sismik bir aktivite yaratabiliyor. E, o nedenle e, örneğin geçtiğimiz yıl Ege'de e, bizim Datça açıklarında meydana gelen bir deprem fırtınası vardı. Bu deprem fırtınası çok büyük olasılıkla oradaki bir volkanik aktiviteyle ilişkilidir şeklinde görüşler de ortaya atıldı. Bu ikisi arasındaki şeyi, ilişkiyi nasıl, yani belirleyen parametreler ne genel olarak? Bizim? Yani orada yaşayan birisi olarak ben mesela bunun volkanik bir aktivite olup olmadığı konusunda nasıl bir değerlendirme yapma şansım var? Onu çok anlayabileceğinizi zannetmiyorum orada yaşayan bir kişi olarak. <gülüyor> Genellikle bölgenin jeolojik yapısına bakıyoruz. Yani orada bir... Aktif volkan var mıdır yok mudur? Bu aktif volkan en son ne zaman faaliyete geçmiştir? Başka görülür faaliyetleri örneğin volkanlar püskürmeden önce bölgede bir kabarma meydana gelir. Bu tür hareketler var mı? Bunları belirliyoruz. Ya da o bölgede bu tür fırtınaları yaratabilecek fayların mevcut olup olmadığı. Varsa bu faylarda bir hareket olup olmadığını gözetliyoruz. Ancak böyle ayırt ediyoruz. Yoksa depremin kaydından bunun bir volkan mı yoksa bir e, fay tarafından mı üretildiği konusunda e, doğrudan tek bir kayda bakarak bir şey söylemek pek mümkün olmuyor. Hocam kabarma derken denizde mi yoksa karada? Hayır, karada. karada karadaki karada, karada, bir kabarma. Karada, kabarma, kabarma, karada, bir kabarma evet, yani topografyada bir kabarma meydana geliyor. Çünkü sıcaklık artıyor. Sıcaklık artınca yoğunluk düşüyor ve bölge topografik olarak yükseliyor. Evet. E, o nedenle topografik olarak da ölçmek e, volkan izlemedeki metotlardan bir tanesi. Evet. Okan Hocam sizi özlemiştik. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. <gülüyor> Sağolunuz. Ben teşekkür ediyorum. Sağolunuz. İyi yayınlar diliyor. Aynı zamanda da inşallah bu depremsiz günlerin de devam etmesini evet, diliyorum. Evet depremsiz, sel felaketsiz, bütün afetlerden uzak bir evet. yaşam diliyoruz ama işte her zamanda olmuyor. Olurum, evet maalesef. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Evet Benim Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta iki konuğumuz vardı. Profesör Doktor Okan Güsüz hocamız ve Hüseyin Öztel, Habertürk Meteoroloji Danışmanı, kendileriyle hem dünyadaki ve Türkiye'deki depremleri, meteorolojik olayları, yağışları, selleri ve bizi nasıl bir yaz beklediğine ilişkin ön tahminleri konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Hoşça kalın.